Telefonları tekrar alalım. Arada şunu kaldırabiliriz. Aûzü Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamde ve nestaînühu ve ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلم فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله واحته لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد ساز فوزا عظيما أما بعد فإن عصق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتفاتها وكل مهتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Selam kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Her şeyden önce Ankaralı kardeşleriniz olarak davetimize icabet ettiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Ve kıyamet günü mizanında kıldığı mizanında ağır gelen hasenatlarından eylesin inşallah. Bugün sizlere benim anlatmak istediğimden Esr-ül ibadet fi hayatil muslim Bir Müslümanın hayatında ibadetlerin yapmış olduğu ibadetlerin izi şeklinde olacaktır inşallah. Şimdi ibadet dediğimiz arkadaşlar bunu en güzel tarifini hiç şüphesiz İbn-i Rahimullah yapmıştır ki o, Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu, görünen ve görünmeyen ve Allah'ın sevdiği her şeyin genel ismidir, ibadet. Ki hiç şüphesiz Allah Azze ve Celle insanları yaratmış, peygamberler göndermiş ve kitaplar indirmiş ve kullarını belli şeylere Belli şeyleri emrederken belli şeylerden de nehyetmiş, yasaklamış. Ve insanları ve cinleri yüce bir gaye için yarattığını belirterek "Ben insanları ve cinleri başka bir gaye için değil, yalnız da yalnız beni birlemeleri, yalnız da yalnız bana ibadet etmeleri için yarattım." buyurarak bu yüce yaratma işini, gayesini burada belirtmiştir. Yani Allah Azze ve Celle bizleri kendisine kulluk için ve onun emirlerini yerine getirip onun yasakladıkları şeylerden de kaçınmamız için yaratıyor. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki Muhakkak <gülüyor> ki her ünnete istisnası bir peygamber gönderdi. Peki neden gönderdi Allah Azze ve Celle bu peygamberleri? En yabudu ve cidden bu tauhut yalnız ve yalnız Allah'a ibadet etmeleri ve tauhuttan, Allah'ın yolundan alıkoyan her şeyden de onları alıkoyması için bir peygamber gönderdi. Ve gör ki ina Allah Azze ve Celle. Ona arzana min kablike min rasuli. Biz senden önce diyor Ey Muhammed, Aleyhisselatüsse. Gönderdiğimiz her peygambere istisnasız illa Nuh ile kendisini vahdet. Annu la ilahe illa Allah, fana sabdun. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek hiçbir ilahın olmadığını yani la ilahe illallahı fe ene ve yalnızca Allah'a ibadet etmelerini ne yaptık? Mu muhakkak her peygambere bir Öyleyse bizim yegane gayemiz Allah Azze ve Celle kulluktur. Ona ibadet etmektir. Şimdi muhakkak ki ibadetin ne vardır? Pek çok çeşidi vardır. İşte bir korkudur, bir tevekküldür, Allah'a sığınmadır, Allah'tan istemedir, yalnız O'na yönelmedir, yalnız O'na dua etmektir, kurdan kesmektir, namaz kılmaktır ve Allah Azze ve Celle adına yapılan bütün ibadetler, yani yaptığımızda veya söylediğimiz zaman Allah Azze ve Celle'den sevap beklediğimiz her şeyin genel adı nedir? İbadettir. Yine ibadetler içerisinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Cibril aleyhisselamın bir insan suretinde gelip ki genellikle biliyorsunuz sahabe olan Vahiyetül Kelbi radıyallahu anhu <gülüyor> şeklinde gelirdi ki ona neydi? İslam'dan, e, imandan, İslam'dan İslam'dan ve kıyametin ne zaman kopacağından soruyor. Yine Erkan-ı İslam dediğimiz <gülüyor> İslam'ın rükunları, İslam nedir ey Muhammed diye sorduğunda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam En teşhede en la ilahe illallah ve en muhammeden resulullah Allah'tan başka hakkıyla ibadet edileceği edilecek hiçbir ilahın olmadığını ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi, resulü olduğuna namazı kıl, şehadeti getirmen, namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan ayı <gülüyor> orucunu tutman ve çaayet güdün yetiyor ise senede bir sefer hacca gitmendir buyuruyor. Aleyhisselatu vesselam. Şimdi yine <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buhari'de Müslüm'de gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buniyel islamu ala hamsin muhakkak ki İslam beş şey üzerine bina edilmiştir yani beş temel üzerine oturtulmuştur diyor aleyhissalatu vesselam <gülüyor> bunlar yine la ilahe illallah'a Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek hiçbir ilahın olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna inanmak, şehadet etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, oruç tutmak ve Ramazan orucudur buyuruyor. Aleyhisselatu vesselam. Ve yine Allah hazine Celle katında bir ibadetin geçerli olabilmesi için iki tane şart koymuştur İslam. Birincisi nedir? İslastır. Yani yaptığınız bir ameli yalnız ve yalnız Allah rızası için yapabilmek. İkincisi de o yaptığınız ibadetin sünneti, sünniyeye yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yapmış olduğu gibi nedir? Yapmak zorundasınız. Çünkü bu şehadeteyn dediğimiz La ilahe illallah Muhammed'in Rasulullah şahadetinin manası da budur kardeşlerim. Çünkü La ilaha illallah dediğimiz zaman Allah Azze ve Celle'den başka tapınılan bütün ilahları reddediyor. Yalnızca Allah vardır diyorsunuz. Yani yaptığınız bütün ibadetleri yalnız ve yalnız Allah'ın rızası için yani ihlasla yapıyorsunuz. Ve Muhammed'in Rasulullah dediğimiz zaman da muhakkak yapmış olduğumuz o amelin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyması gerekiyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl yapmış ise, hangi şekilde yapmış ise siz de mecbursunuz ki o ameli aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın <gülüyor> yaptığı gibi. Şimdi bunun tabii ki birçok e, misalleri vardır ki inşallah onlarla alakalı birkaç tane misal vermeye çalışacağım. Eğer bir ameli yapıyorsanız muhakkak o amelin iflaslı bir şekilde yapılması gerekir ve yine o amelin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyması gerekir. Eğer bu şart ikisi müte lazımdır yani birbirine mecburdur ikisinin olması bir arada. Eğer İhlas olur. Yani sırf Allah için yaparsınız. Niyetiniz budur. Ama Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine uymak ise nedir? Geçersizdir. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine uyar. Onun şey yaptığı gibi yaparsınız. Ama ihlas olmaz ise yine geçersizdir. Diyor ki Allah Azze ve Celle وَقَدِنَّا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَنَّاهُ هَدَى onlar diyor amel işlerler. fakat Allah onları o ameli ne yapar? Tostuman haline getirir. Yani kabul etmez aslında. Ve ne diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam eğer bir amel bid'at üzerine gerçekleşmiş ise Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sünneti gereğinde yapılmamışsa ne diyor? Men ahkefe emrina hada ma leys Her kim diyor Bizim bu dinimize olmayan bir şeyi bu dinimize sokmaya çalışırsa, yaparsa muhakkak ki o amel geçersizdir, Bu Bukhari'de gelen rivayette bu. Ve yine Müslim'de gelen rivayette men amil amelen neyse aleyhi emruna sahuvu her kim bir amel işler ve o işlediği amelde yaptığı amelde bizim herhangi bir emrimiz yoksa muhakkak o amel merduttur geçersizdir, hizme çarpılır. Yani Allah azze ve celle katında hiçbir şey ifade etmez. Bir ki aleyhissalatu vesselam muhakkak ki benden sonra yaşayanlar birçok istiraflar görür. birçok fitneler görür. Saaleykum sünneti ve sünneti selefail Diyorlar ki ey Allah'ın rasulü ne yapalım? Sizin üzerinize düşen benim sünnetime ve rahîd halifelerimin sünnetine uymanızdır diyor. Ve tenassuku biha ve'ddu aleyha binwâbi. Ola sıksı tutulur. Öyle ki azı dişlerinizle tutunun o ikisine diyor. Ve iyyakum ve muhtefetü't Sakın ola. Sakın diyor dinde olmayıp da dine dine solmadan kopulan o bid'atlerden de uzak durun. Sizi ondan sakındırırım. Çünkü Yine sonradan sokulan her şey bid'at, her bid'atla muhakkak ateştedir. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Yahudilerin ve Hristiyanların 71 ve 72 fırkaya ayrılacağını ve benim ümmetim dediği Muhammed aleyhissalatu vesselamın ümmetinin de 73 fırkaya ayrılacağını söylüyor. Ve bunların biri dışında hepsinin cehennemde olduğunu o bir tanesinde benim ve sahabenin yolu üzerinde gidenlerdir buyurarak aleyhissalatu vesselamın bu sünneti şemiyyesine uymanın ne kadar da önemli olduğunu bilakis İslam'ın ta kendisi olduğunu ne yapıyor bu hadisi şerifinde de açıkça beyan ediyor İmam Malik rahimahullah diyor ki bu ümmetin diyor ilkleri evveli Tiblis'in sahabe tabirinin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın övdüğü ve i tabi ilk üç asır. Ki sahade, anhum Allah onlardan razı olsun daha hayatlarındayken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından ne yapılmışlar? Cennetle müjdelenmişler. Bu ümmetin ilki diyor İmam Malik rahimahullah. Ne ile ıslah olmuşlarsa, ne ile o dereceye ulaşmışlarsa bu ümmet de ancak o şekilde ne yapabilirler? Ne yapabilirler? ıslah olabilirler. Ve yine diyor ki Rahimullah her kim diyor İslam'da bir bid'at çıkarır ise ve yaraha hasen ve onu da güzel görürse hani güzel bid'at diyorlar ya, her kim dinde olmayan bir şey dine sokuşturur, onunla amel eder ya bu da ne kadar güzelmiş der ise dinde olmadığı halde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Risaletini, peygamberliğini tamamlamadığını iddia etti. Böyle bir iddiada bulunmuş demektir. Ve çünkü Allah Azze ve Celle <gülüyor> el-yewm-u ekumeltu lakum Muhakkak ki bugün ben dinimizi tamamladım buyurur. Her kim bir bid'at çıkarı ve onu güzel görürse Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Risaletine hainlik yaptığını iddiasında bulunmuş diyor İmam Malik ve O gün yani sahabenin Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın döneminde din olmayan bugün de din değildir. Diyor. Yani o gün din neyse bugün de din odur diyor, e, diyor e, İmam Malik Rahimullah. Şimdi bir insan bir amel işler ve o ameli de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın getirdiği değilse gibi değilse kesinlikle kabul edilecektir. Ve ki insan ben bunu yapıyorum benim niyetim e, güzeldir. Güzel bir niyetle kasıtla yapıyorum diyorsa o da nedir? Geçersizdir. Sahabeden bir tanesi bir kurban bayramında bu gelen rivayette ne yapıyor? Bayram namazını kılmadan gidiyor Kurbanı kesiyor. Ve geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la beraber namazını daha sonra kılıyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu haberi ondan öğrendiği zaman şâtu ke şātü diyor. Muhakkak ki senin kestin sadece ettir. İbadet değildir. Yani bu Allah için kesilen kurban, bayramında kesilen kurban yerine geçmezdir. Ve ona kurbanını tekrar iade etmesini emrediyor. Demek ki yaptığımız ne? Meşru bir ibadet. Kurban kesiyoruz. Ama Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine ummayarak kurban bayramı, bayram namazını kılmadan önce kurban ve kestiği için Allah Resulü Aleyhisselam bu kurban, kurbanda kesilen kurban yerine geçmez diyerek yani Allah katında hiçbir değeri yoktur ifadesini kullanarak ne yapıyor? Tekrar kurban kesmesini emrediyor. Yine <gülüyor> sünnete uyma ile alakalı Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhu e, tarafından gelen rivayette kendisi diyor ki <gülüyor> bir takım insanlar Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın nefsinde oturmuşlar. Halka halka olmuşlar. Her bir halkanın başında bir insan insanların ellerinde taşlar ufak ufak taşlar. ki diyor ki yüz kere la ilahe illallah değil. Onlar başlıyorlar yüz kere taşlarla. La ilahe illallah diyor bir taş atıyor. La ilahe illallah diyor bir taş atıyor. Ondan sonra onu bitiyorlar. Yüz kere elhamdülillah deyin diyor. Adamlar başlıyorlar elhamdülillah. La ilahe illallah. Allahu akbar bu şekilde görüyoruz. Ve sahabe diyor ki vallahi biz hayırdan başka bir şey görmedik. Yani ne güzel insanlar oturmuşlar Allah'ı zikrediyorlar. Ne var bunda ne kadar güzel. Ama Abdullah ibni Mus'ud bu ümmetin mürekkebi alimi dediği denilen Abdullah bin i Mesud radıyallahu anh diyor ki, ne çabuk sapıttınız? diyor. İşte Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın arasında daha elbiseleri eskimemiş, kürümemiş, daha hanımları aramaktayken, ne çabuk sapıttınız? diyor. Siz oturup kendi günahlarını saysanız ya, muhakkak ki ben o sevapların zayi olmayacağını süt temin veririm diyerek ne yapıyor? Onları azarlıyor. Ve diyorlar ki, ya da Abdurrahman Ey Rabbi Abdurrahman diyor Abdullah İbni Mesud'a Vallahi biz hayırdan başka bir şey istemiyoruz ki Ne diyor e, Abdullah İbni Mesud Nice diyor hayri isteyen vardır ki Ama ona ulaşamamıştır Demek ki yapılan ibadet Eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Sünnetine uygun değil ise Siz ne yaparsınız yapın. Nedir Allah Azze ve Celle katında Geçerli deyildir. Yine ibadetlerin insan üzerindeki en büyük etkilerinden bir tanesi, izlerinden bir tanesi insira hassadır. İnsanın gönlünün geniş olması, mutmain olması, kalbinin rahat olması, rızkın genişliği ve insanın huzur bulması selamette bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet ve Allah Azze ve sünnetinde birçok eser gelmiştir ki, hadis gelmiştir ki takvallah dediğimiz Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkmak, takva ve salih amel muhakkak ki onun üzerine dünya saadeti ve ahiret saadeti bina edilmiştir. Diyor ki Allah Azze ve Celle وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَانِ أَنَنُوا وَتَّقَوْا Şayet o şey ehli, Allah'tan iman ekselerdi ve Allah Azze ve Celle'den yönettiği gibi korsalardı lefetahna aleyhim <gülüyor> min mine şenai vel asl. Muhakkak ki biz onlara yüzünün ve yüzünün bereketlerini açardık diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayeti kerimede ibadetin zikri açıklanıyor. Biz Müslümanın hayatında ibadetin ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Ki o, Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkmak, ona hakkıyla iman etmek, bu nedir? Dünya hayatında insanın helal rızık ile rızıklandırılmasına sebep oluyor. Ve Allah Azze ve Celle ona ne yapıyor? Gökyüzünün, meyvel bereketlerini açıyor. Yani gökten yağmur indirmekle, yerden de çeşitli her türlü bitkileri bitirmekle ne yapıyor? Ona en güzel şekilde rızıklandığını veriyor. Beline diyor ki Allah Azze ve Celle Ya eyyuhu lezine amanu ve kûlu kavlan sedide Ey iman edenler! Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkun ve <gülüyor> kûlu O doğru söz söyleyin. Bu işte ibadet. Sonra diyor ki Allah Azze ve Celle buna Binaen yuslih lakum e'malekum. Eğer böyle yapar iseniz ne yapar? Allah azze ve celle sizin amellerinizi ıslah eder, sizin amellerinizi düzenler. Ve yaghfir lakum zunubakum. Ve Allah sizin günahlarınızı bağışlar. Ve men yute illaha ve rasulah. Herküm Allah azze ve celle ve Rasulü aleyhissalatu vesselama itaat eder ise fakadisaz yasruzun aziz. İşte en büyük kurtuluş aracıdır. Hiç şüphesiz Allah'a yapılan ibadet dünyada da ahirette ne yapar? insana büyük fayda verir. Dünyada insanların amellerinin ıslahını sağlar. İnsanların kalplerini düzeltir. İnsanların dillerini düzeltir. İnsanların gözlerini, kulaklarını, ağızlarını düzeltir. Kalplerini düzeltir. Ve her işte muvaffak olmasını sağlar. <gülüyor> ve yine insanın basiret üzere ilerlemesini Allah Azze ve Celle'nin yolunda emin adımlarla ilerlemesini sağlar. Ahirette ise Allah Azze ve Celle'nin günahlarını bağışlamasıyla karşılar olur. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ Her kim Allah'tan korkarsa muhakkak ki Allah Azze ve Celle ona Muhakkak bir çıkış verir. Ve yer min hayfu la hiç olmadığı, hiç beklemediği yerden rızıklandırır diyor Allah Azze ve Celle. Yine bu gösteriyor ki takvallah dediğimiz takva Allah Azze ve Celle'den gerektiği gibi korkma hiç şifresiz Allah'a yapılan en büyük ibadettir ki bununla insan Allah Azze ve Celle'nin emrettiklerinden, emrettiklerini yerine getirir ve nehyettiği yasakladığı şeylerden de uzak durur. Bu, şayet, bu sayede Allah Azze ve Celle onun sıkıntılarından kurtarır. Ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır diyor. وَمَنْ يَتْقِ Her kim Allah'tan Azze ve Celle'den hakkıyla korkarsa muhakkak ki onun işinde ne yapar? Allah Azze ve Celle onun işini kolaylaştırır. Ona hayıra giden yolları ne yapar? güzelleştirir, kolay kılar ve ona dünya ve saadet, dünya ve ahiret saadetine ulaşmasını sağlar. Şimdi kardeşler, dünya saadeti dediğimiz zaman hemen insanların aklına ilk gelen nedir? Maldır. Yani malda bir genişlik, bir zenginlik. Sen ne insan? Dünya saadetini ancak mal bile ne yapabilir? Elde edebilir. Dünya saadetine bu şekilde kavuşabilir. Halbuki bu doğru değildir. Diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü ve selam <gülüyor> Müslümanın işine şaşılır diyor. Çünkü onun her işi hayırdır. Diyor. Ve bu özellik sadece ve sadece müminde olur. Başka birisinde olmaz diyor. Onun başına <gülüyor> o müminin başına diyor, bir musibet gelse, bir bela gelse, bir sıkıntı gelse ne yapar? Sabrederdir. Ve ayette geldiği gibi ne der? İnnâ lillâhu innâ ileyhi Biz Allah'tan geldik yine Allah'a döne Sabreder, onun için hayırdır diyor. Ve başına bir güzel bir olay geldiği zaman ne yapar? Şükreder, bu da onun için bir hayırdır diyor. Ve bu özellik sadece ve sadece müminde olur, başkasında olmaz diyor. Özden yüzden dünyası adeti dediğimiz zaman illa insanların mal biriktirip veya zengin hayatı gibi bir hayat yaşaması değildir. Ki hadislerde Allah Resulü aleyhissalatü ve selam hayatı yaşamayı veya fakirleri övgü birçok hadisi bildiğiniz gibi günümüze ulaşmıştır. Ve yine ile alakalı ki en büyük ibadet budur. Diyor ki Allah Azze ve Celle وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَا يُكَفِّرَ عَنْهُ سَيْلِ اَاكِف۪ Her kim Allah'tan hakkıyla korkarsa muhakkak Allah Azze ve Celle ne yapar? Onun bütün günahlarını ne yapar? Gideriz buyurmuştur. ve لَهُ أَجْرَى Ve ona çok büyük ecirler verir buyuruyor Allah Azze ve Celle. <gülüyor> ve yine diyor ki ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰنُنُوا اِنْ تَتَّقُ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَ iman edenler! Şayet Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkarsanız يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَ Size fırkanı verir. Yani hak ile batılı birbirinden ayırıcı ayet edebileceğiniz ölçüler verir. ve عَنْكُمْ فَيِّعَاتِكُمْ Ve sizin günahlarınızı bağışlar, günahlarınızı giderir. وَيَجْفِرْ لَكُمْ sizleri bağ وَاللّٰهُ ذُنْ فَضْلِ الْعَظ۪يمِ Allah'ın اللّٰهُمْ فَضْلِ yüce yücedir buyuruyor Allah Azze ve Celle Bu ayetler gösteriyor ki kardeşlerim, her kim Allah'a itaat eder, her kim Resulü aleyhisselatu Vesselam itaat ederse, hakla batılı birbirinden ayran ona bir meleke verir ve basiret üzere ve dünyadayken bir hüda ile hak yol üzere yürümesini sağlar Allah Azze ve Celle bu dünyadaki karşılığı. Ahirette ise Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi onu güzel bir şekilde karşılar ve bütün günahlarını bağışlarız buyuruyor Allah Azze ve Celle. E yine diyor ki Allah Azze ve Celle وَتَّقُ اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ Eğer Allah Azze ve Celle'den gerektiği gibi korkarsanız muhakkak onu size öğretir diyor. Yani sizi cennete girdirecek amel işlemeyi kolaylaştırır buyuruyor Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam kavmine diyor ki ben dedim ki ey kavmim gelin Allah Azze ve Celle'ye günahlarınızdan dolayı bağışlanma dileyim istiğfar edin Allah Azze ve Celle sizi ne yapar Gökten yağmurlarla rızıklandırır. Yağmur verir. Ve imditkum ve bi ve Ne yapar? Çocuk verir, mal verir. Ve size ve anhara. size bostanlar, bahçeler, ne yapar? Nehirler verir diyor Allah. Ve diyor ki Hud aleyhisselam kavmine ya kavmı bağışlayın. el kavim, günahlarınızdan dolayı bağışlanma deyin. Allah'tan istiğfar deneyin. Tüm natubu ileyhi. Sana Allah'a tövbe edin. Yulsülü sena'a aleykum midrara. Allah sizin üzerinize yağmur verir. Ve yeşidkum kuvveten ila kuvvetikum. Ve sizin kuvvetimize kuvvet katar. Allah'a azze Bizim günahlarımız sayesinde Allah azze ve celle yer yeryüzüne indirdiği birçok bereketi çekmiş. Almış. O yüzden Yağmur doğasına baktığımız zaman nedir? Allah Azze ve Celle'den günahlarımızdan dolayı bir tövbe vardır. Çünkü Allah bereketin üzerinden çekmiştir. Ne zaman ki Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla kulluk eder ve ona tövbe-i bulunur, yaptığımız günahlarınızdan pişman olur ve tekrar yapmayacağınıza dair azmeden iseniz muhakkak ki Allah Azze ve Celle sizleri yerin ve göğün nimetleriyle nimetlendirir buyuruyor. Allah Azze ve Celle. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kavmine diyor ki وَاَنِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّ تُوبُوا اِلَيْنْ Allah'tan mahsiret dileyim. Allah tövbe edin. يُمَتِّعُكُمْ مَتَاءً حَسَنَا En güzel şekilde faydalanırsın diyor. İlâ acelin musallâ. وَيُؤْتِ كُلَّذ۪ي فَضْلٍ فَضْلًا Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle. Erkek olsun, kadın olsun. Her kim diyor salih amel işlerse mümin olarak fele nuhiyennahu hayaten tayyibah mu'akkati ona güzel bir hayat yaşatır diyor Allah azze ve celle. bi Ve işlemiş oldukları amellerden dolayı da ecirlerini en mükemmel şekilde yani hiçbir eksit olmaksızın Allah azze ve celle vereceğini beyan ediyor. Muhakkak ki bu salih amel Allah'a karşı yapılan amel insanın hayatta güzel bir hayat yaşaması sağlar. Ama güzel hayat derken biraz önceki dediğimiz gibi Müslümanın bir sıkıntı anında sabretmesi Allah için güzel bir olay başına geldiğinde şükretmesi inanın insana verilmiş en yüce şeydir insana sabırdan daha yüce bir şey verilmemiştir diyor aleyhissalatu vesselam. Eğer bir insan başına gelen bir musibete hakkıyla sabredebiliyor ise hakikaten Allah Azze ve ona dünyanın saadetini vermiş demektir. Çünkü hadiste geldiği gibi dünya müminin neyidir? Hafsanesidir diyor Allah, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Kafirin cennetidir. Her kim dünyada o cennete girer ise ahirette o cennete girer. Yani bizler eğer güzel bir şekilde sabreder ve Allah'a şükreder ise, Yani sabredenler ve şükredenlerden olabilir ise ki Allah Azze ve Celle bunlara bize nasip eylesin Allah'ın cennesine girdirdi inşallah kullarından olursa. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn Abbas Rabiyyallahu Anhuma'ya diyor ki İhrazillahi Yahfaza Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Yani Allah Azze ve Celle'nin haklarını gözet ki Allah da senin haklarını gözet. Esadillâhe tecidhu tücahed. Eğer Allah'ın haklarını hakkıyla gözetir isen Allah'ı önünde bulursun. Onun yardımını yanında bulursun diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve ne diyor ki? Esadillâhe yassadat. Esadillâhe tecidhu emâmet. Allah'ı diyor güzel anında yani mutlu olduğun saadet içinde olduğun bir zamanda hatırla ki Allah azze ve celle de seni şiddetli olduğun, sıkıntı içerisinde olduğun bir zamanda ne yapsın? Seni hatırlasın seni korusun seni haklarını gözetsin buyuruyor Allah Resulü aleyhisselatu vesselam yani sen onun haklarını gözetirsen Allah sana yardım eder. Her türlü kötülükten ne yapar? Seni korur buyuruyor. Yani diyor ki eğer sen Allah Azze ve Celle'ye itaat eder isen eğer sen Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şiddet anında itaat eder isen güzel anında itaat eder isen Allah Azze ve Celle senin ecrini kat kat verir. Ve seni içinde bulunduğun şiddetli bir durumdan da ne yapar? Kurtarır diyor. Mağaraya sığınan üç tane insanı hepiniz bilirsiniz muhakkak okumuşsunuzdur. Onlar ne yapıyor? Bir yolculuk esnasında şiddetli bir yağmur yağıyor ve o yağmurdan kurtulmak için mağaraya sığınıyorlar. Ve o esnada büyük bir kaya geliyor ve mağaranın kapısına ne yapıyor? Kapanmasına sebep oluyor. E diyorlar ki bunu buradan bizi yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle kurtardı. Başka kimse kurtaramamış. Öyleyse ne yapalım? Allah Azze ve Celle'ye halihane bir şekilde yaptığımız bir ameli hayatımızda ona arz edelim ve eğer Allah Azze ve Celle onu kabul etmiş ise inşallah bizi buradan kurtarır. diyerek temenni bulunuyor ve o şekilde e, ne yapıyorlar? Tevessülde bulunuyorlar. Bir tanesi anne babasına yaptığı iyilikle tevessülde bulunuyor. Bir diğeri gücü yettiği halde zinadan beri durmakla tevessülde bulunurken bir diğeri de ne yapıyor? Çalıştırdığı bir işçinin hakkını vererek tevessülde bulunuyor ve Allah Azze ve Celle de onların yapmış olduğu bu salih amelleri kabul ederek o içinde bulunmuş oldukları durumdan kendilerini kurtarıyor. Şimdi sohbetimizin başında anlattığımız Cibril hadisinde namaz, oruç, zekat, hacla alakalı hakikaten Müslümanın hayatında bıraktığı bu ibadetlerin birçok alameti, birçok izi vardır. Namaza baktığımız zaman hiç şifresiz namaz nedir? dinin bireyi kılınmıştır. Asfalatu amududdin, amudul İslam, İslam'ın dini kılınmıştır. Ve yine namaz, Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, her türlü fuhşiyattan ve her türlü mükeraptan ne yapmıştır? İnsanı alıkoyucu bir ibadet kılınmıştır Allah Azze ve Celle tarafından. Ki namaz, kuluyla Allah arasındaki bir bağdır. Ve, Allah azze ve celle'ye kulun en yakın olduğu yerde ne yapılmıştır? Secde mahalli kılınmıştır. Ki Allah Resulü sallallahu kulun Allah'a en yakın olduğu yer neresidir? Secde mahallidir. Namazdayken oralarda duayı çoğaltın buyurarak bu namazın ibadetin ne kadar yüce bir ibadet olduğunu gözler önüne Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam namaz gözümün nuru kılınmıştır buyurarak namaza verdiği önemi açıklamıştır. Ki Allah Azze ve bir buluşmadır dedik. Allah Resulü aleyhisselatu Vesselam'ın namazına baktığınız zaman geceleyin ayakları çişene kadar yarılana kadar namaz kılıyordu. Ayşe Anamız diyor ki Ey Allah'ın Resulü sen ki Allah'ın Habibisin. Allah Azze senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışladığı halde neden nesline zulmedersin? Peki ne diyor Allah Resulü Selam? Ey Aişe diyor, ben Allah'a şükredici bir kul olmayayım. Allah Resulü Vesselam, Allah Azze ve Celle, şükrünü ne yapıyor? Namaz ile eda ediyor. Namaz ile gerçekleştiriyor. Ve yine namaz, her türlü fuhşiyattan, her türlü kötülükten alıkoyan bir ibadet olarak dile getiriliyor. Eğer hakkıyla yerine getirilir bize. Eğer kişinin kıldığı namaz onu bir kötülük yapmaktan alıkonmuyor ise kendisinden başkasını kılamazsın kardeşler. Otursun nasıl güzel bir şekilde namaz kılabilirim diye düşünsün ve kalbini her türlü pislikten temizlemeye çalışsın. Bir insan namaza durduğu zaman eğer Allah Azze ve Celle'nin huzurundayım şuuruyla namaza durur ise... İnşallah kendisini her türlü huşiyattan ve mülkerattan alıkoyan namazın sevabına ulaşabilsin. Zekata baktığımız zaman hakikaten bir toplumun ayakta kalmasında ve zenginlerin fakirleri hatırlamasında ve zenginlerin mallarını temizlemesinde en büyük vesilesidir Allah Azze ve Celle'nin zekatı vermesi. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Muad İbni Cebel radıyallahu anhu'yu Yemen'e bir kadı ve yönetici olarak böyle bir de diyor ki sen onlara ne yap? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı emret. Onlar buna icabet mi etti? Kabul ettiler mi? O zaman ne yap? Zengillerinden alınıp fakirlerine verilecek zekreti emret diyor. Aleyhissalatu vesselam. Mağca ki zenginlerden alınan bu zekat kendileri için ve fakirler için nedir? Çok büyük faydası vardır. Allah katında büyük bir ecir almalarına ve Müslüman kardeşlerine e, ihsanda bulunmalarına ve kendilerine şiddetle fakirlik gelmiş Müslümanları hatırlamalarına nedir? En büyük mesihidir. Ve yine zekat bir Müslümanın Malının temizlenmesine, temizlenmesine en büyük vesiledir. Oruca baktığımız zaman hakikaten oruç Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın müjdesiyle assiyam-ı cünnetun Muhakkak ki oruç cehennem ateşine karşı bir kalkandır diyor. Yani oruçla kalkanını aldığımız zaman oruç kalkanını sizi cehennem ateşine karşı ne yapar? buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Sabır. Muhakkak ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın dediği gibi cennet yolu nedir? İnsanın sevdiği şeylerle doludur diyor. Cehennem yolu ise, cehenneme giden yol ise her türlü şehevi arzularla, insanın sevdiği, dünyada hoşlandığı şeylerle donatılmıştır diyor. En büyük şey nedir? Sabırdır. Bu yolda yürüyebilmesi için. Sabrı da ancak ve ancak elde edebilmesinin en büyük şeylerinden bir tanesidir oruç kardeşler. Ki sabır Allah'a taatte en büyük insanın elde edebileceği, sunabileceği vesilelerden bir tanesidir. Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, ya Ey gençler topluluğu diyor evlenmeye gücü olan evlensin. Buna gücü yetmiyor mu? O zaman diyor oruç tutun. Çünkü o kendisini korumada en büyük vesiledir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Demek ki bir insan oruç tuttuğu zaman ve orucunda yalnız ve yalnız Allah azze ve cennenin rızasını gözettiği zaman, yalnız ve yalnız Allah için tuttuğu zaman, her türlü yemesini, içmesini ve şehvetini Allah için bıraktığı zaman, yarın kıyamet günü onun eseri, onun iyi nasıl ortaya çıkar, çıkıyor? Cehenneme karşı bir kalkan oluyor. Yani cehenneme girmemizi engelliyor. Ki ne diyor Allah, Allah Resulü Selam? Cennetin diyor kapıları vardır. Cennetin ve yan kapısı vardır. Ve o kapıdan sadece ve sadece nedir? Oruçlu olanlar gelecektir. Bir de kardeşlerim orucu yaptığımız belki de hatalardan bir tanesi maalesef sadece Ramazan ayına ne yapıyoruz? Tabii ki Yılda bir sefer Ramazan ayında oruç e, farz kılınmıştır. Ama Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman, Ebu Hureyre Radiyallahu Anhu diyor ki, Halilim diyor, dostum, sen bana üç şeyi emretti söyledi, nasihat etti diyor, tavsiye etti. Bunlardan bir tanesi de her ayın üç günü yani 13, 14 ve 15 ki bu zamanlarda tam ayın dolu ay olduğu zamandır, oruç tutmamı tavsiye etti. Ve Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü ben diyor pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmayı severim. Çünkü o günlerde ne yapar? Ameller Allah azze ve celleye arz buyurarak oruç tutmanın diğer günlerde de yani nafile dediğimiz önemini ne yapmıştır? Kendi hayatıyla onu ispatlamış ve insanlara en güzel şekilde göstermiştir. Yine Oruç tutulduğu zaman zenginler için ne vardır? Bütün insanlar için aç olan insanların durumunu anlayabilme vardır. Demek ki bir tarafta belki de yani oruç şuniyetiyle olmadığı halde, oruç tutmadığı halde aç kalan insanlar var. Açlığın ne nedir? Açlığın ne demek olduğunu anlar ve insanlara o fakire fukaraya yardım etmesine vesile olur inşallah. Yine en büyük ibadetlerden bir tanesi kaçtır Ve insanın hayatında gerçekten çok büyük bir dizi vardır. İslam kardeşlerim mükemmel bir ki yapılan ibadetlere Allah size demiş bir zaman küçük bir sevapla geçmemiştir. Bilakis 10 katından 700 katına kadar sevap vereceğini vaat etmiştir. İşte haç da onlardan bir tanesi. Diyor ki Allah Resulü Selam El umratu ile le umratu kefâretu nima beynihumma İki umru arası yapılan günahların giderilmesine ses olur diyor. وَالْحَجِّ الْمَضْرُورِ لَيْسَ لَغُوا جَزَاءٌ اِلَّا <الْجَنَّة> Kabul edilmiş bir haccın karşılığı da ancak ve ancak cennettir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Allah Azze ve Celle hepimize oralara gidip hac ibadetini, farizasını yerine getirmeyi nasip eylesin diyor. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a en üstün ameller sorulmuyor. Kardeşlerim sahabe gerçekten halim amel işlemeye çok hevesli insanlar idi ve hep en üstününü soruyorlar. Yine bir gün Allah Azze ve en üstün ameller sorulduğunda diyor ki el imanu billahi warahmatuhi allahu asarasmin iman etmendir. Sonra hangisi de el cihar ufi Allah yolunda cihar etmektir. Sonra hangisi denildiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haccün mebrurun kabul edilmiş bir haccdır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam her kim hacc yapar ve orada herhangi bir günah işlemez ise raca'a keyevmu ve tıpkı diyor memleketine anasından doğduğu gün gibi tertemiz buyuruyor tertemiz olur buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Bukhari ve Müslüm'de gelen livanette. Peki İnsan hacının mebrur olduğunu, kabul edildiğini nasıl anlayacak? Eğer bir insan hacını Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetine mutabık bir şekilde yapmış ise, birincisi, ve hacdan önceki hali ile hacdan sonraki hali birbirine eşit değil ise, yani eğer hacdan önce kötü bir kimse ise ne olması gerekir? Hacdan sonra daha iyi bir kimse olması gerekir ibadetlerine dikkat etmeyen birisi ise haccundan sonra ibadetlerine çok daha dikkat etmesi gerekir ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hadiste bildirdiği haccun nebrur leyselahu cezaen illen cenne. Kabul edilmiş bir hacın karşılığı ancak nedir? Cennettir. Ama bugün maalesef baktığımız zaman Türk toplumuna insanlar hacca gidiyor, geliyor, hiçbir değişiklik yok. Tek değişiklik isminin başına koyduğu Hac kelimesi. Başka da bir şey maalesef ne yapamamışız? Elde edememişiz. Eğer iyi bir insan ise hacdan sonra ne olması gerekir? Çok daha iyi bir insan olması gerekir. Yine hacda biliyorsunuz ne vardır? Tuhaf vardır. Hacerül Esret vardır. Hıbnül Yemani vardır. Siz durun şu odanın içerisinde defalarca dönün. Kabe'nin etrafında döndük gibi, dönmüş gibi elinizi alabilir misin? Mümkün değil. Hazreti Ömer radıyallahu anhı gelir Hacerül Esret'e, onu öpüyor. Ey hac diyor, ey taş diyor, biliyorum ki sen sadece bir taşsın. Başka bir şey değilsin. Ne fayda verebilirsin ne de zarar verebilirsin. Ama ben gördüm ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam seni öptüğünü gördüm. Ben de onun sünnetine uyarak öpüyorum diyor. Yoksa senden hiçbir beklenti yoktur Sırf Allah'a sığa yaptı. Ve tavaf da yine aynı şekilde Allah azze ve celle'nin evin dediği Kabe'yi ne yapıyorsunuz? Etrafında yedi sefer dolanıyorsunuz ve başka bir yerde de alamadığınız eşi orada alıyorsunuz. Yani şurada dönün nedir? Ona hiçbir eşi Biraz insanlar belki de ne yapar? Sizi deyip deyip. bu tavaf ne olmuş? Bazı insanlar tarafından şirk konumuna da getirilmiş ibadet olduğu fakir. Ama nerede ibadet? Kabe'de ibadet. Ama siz tutar bir türbenin, bir mezarın etrafında tuaf eder iseniz nedir? Bu da Allah konusu şirktir. Sahibini müşrik eder. Evet kardeşlerim. Ve yine bir insanın hacde edebileceği şeylerden bir tanesi de biliyorsunuz insan elbisesi. İnsan diyor üzerinden elbisesini çıkartır. Belki de şatavatlı. Belki de iltek elbiselerini çıkartır. Ve herkesin eşit olabileceği ve kefene benzer nedir? İki şeyden, o parçadan oluşan elbisesini giyer ve bütün insanlar ne yapar? Eşit olur. Yani bir insan Elbise giydiği zaman güzel bir elbise ne yapar? Yürüyüşü değişir. Ama düşünün, çırıl çıplaksınız. Ve sadece kefen misali giydiğiniz iki parça elbise var. Birini altına sarıyorsun, birini de üstünü sarıyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Ve öyle bir yerde Arafat'ta toplanmışsınız ki, bu toplantı adeta muhkif dediğimiz yarın Allah Hazreti Celle'nin kapında toplanma yerini ne yapıyor? Size andırıyor, hatırlatıyor. Ve görsünüz ki yarın ben Allah azze necelle katılıyor. tıpkı şu anda toplandığım gibi çiril, çıplak ve olarak ne yapacak? Toplanacak diyor. O günü hatırlıyor. Ve kıyamet ne zamandır diye soran ne adamı atıklar ne diyor? Ne hatırlıyor? İşte o anda onu hatırlıyor. Acaba ben Allah'a ne hatırlıyor? Hangi amellerle ve Hakikaten biraz önce mağara hadisinde okuduğum zaman veya aklıma geldiği zaman ben hep düşünürüm. Acaba böyle bir olay olsa? Yani yalnız da yalnız size Allah'ın yardım edeceği bile, edebileceği bir durumda olsanız. Yani düşünün. Acaba ben Allah Hazreti ve Celle yapmış olduğum bir amel var ise bu kadar nasıl bir amel söylerim de o içinde bulunmuş olduğum durumdan kendimi kurtarmaya çalışırım diye her zaman kendimi sorgulamaya çalışmışımdır. İnsanlar o gün Arafat'ta toplanırlar, Allah Azze ve Celle'ye ellerini açarlar ve Ya Rabbi Ya Rab diye dua ederler Allah Azze ve Celle de onlara meleklerini gönderir. Bildiği halde kulların ne istiyor der, diyor Ya Rabbi senin affını biliyorlar. Ve Allah Azze ve Celle onların hepsini affettim diyerek o Araf et, Arafat ehline müjdesini vermiştir. Allah Azze ve Celle hepimizi o Arafat meydanına gidip dua eden ve duası makbul olan kullarından eylesin. <Gülüyor> <Gülüyor> Velhasılı kardeşlerim Allah adına yapılan ibadetlerin hakikaten bir Müslümanın hayatında birçok eseri, birçok izi vardır. Eğer o ibadeti Allah Azze ve Celle'nin emrettiği ve yine Allah Resulü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da gösterdiği şekilde yapabiliyorsanız en büyük mutluluk, en büyük saadet budur kardeşlerim. Ne mutlu, ben Müslümanım deyip Allah'ın emrettiği ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği şekilde dinini yaşayabilen insan. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip, hakka tabi olan, batılı da batıl bilip, batıldan sakınan kullarından eylesin. Rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle'nin hakkı hak bilip, hakka tabi olan, batılı da batıl ve afiru da'vana enilhamdülillahi rabbil aleyh Evet, sorusu olan varsa kardeşlerim dersle alakalı